Asp kenarında, oturmuş en tel barında, herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında, herkesi yargılamaktan kimse kalmamış yanında, sakallar iş arabasında, dikilmiş barın ortasında. Hanımsın diye bekliyoruz sanırsın devaynasın da Hanımsın diye bekliyoruz sanırsın devaynasın da Behi hey sanat hırsızı Behi hey üretme kabızı Birazcık efendi ol Bırak elinden şu sazı. bir televizyonda öteki eli basında bir şeylerin tadı kalmış dişlerinin arasında bir şeylerin tadı kalmış dişlerinin arasında başkalarına hümanist, karısına karşı dayı nasıl beceriyor bilmem ki birden olmayı Nasıl Beceriyor Bilmem mi kisi Birden Olmayı Ve Ey Sanat Hırsızı Ve Ey Üretme Kabızı Birazcık Efendi Ol Bırak Elinden Şu Sazı Kuşurken solcusun Yaşarken karambolcusun O portinizme bulaşmış tipik bir orta yolcusun O bulaşmış tipik bir orta yolcusun Bir Allahçı bir kulcusun Bir davulcu bir pulcusun Ne kadar inkar etsen de hem jigolu hem dulcusun ne kadar inkar etsen de hem şigolu hem Ruzusun O yandasın, bu yandasın O vardasın, hep vardasın Artık rol yapmayı bırak sen bir entel magandasın Artık rol yapmayı bırak, sen bir entel magandasın. Ve sanat hırsızı, ve ey üretme kabızı. Birazcık efendi ol, zehir etme şu Sanat Hayat başlıyor. Ee, i̇yi akşamlar sevgili NOR Radyo dinleyicileri. Ee, sanat Hayat'la birliktesiniz. Ee, üçüncü programımıza geldik bile daha ilk programın heyecanıyla baş etmeye çalışırken. Ee, geçen hafta duyurduğumuz gibi bu hafta konuklarımız Yücel Tunca ve Gülnaz Bingöl. Ee, bize biraz Galata Fotoğrafhanesinden bahsedecekler. Fotoğraftan konuşacağız, geziden konuşacağız. Ee, bakalım bir saati yetirebileceğiz mi kendimize? Hoş geldiniz hocam ve sevgili arkadaşım Hoş Gülnaz. Hoş bulduk. Ee, aslında biraz sizi tanıyarak başlayalım. Belki dinleyicilerimizden daha öncesi duymamış olanlar vardır ki zannetmiyorum. Ee, sizden dinleyelim bir. O zaman Günnaz'dan başlayalım. <gülüyor> sizden başlayalım hocam. Peki. <gülüyor> ee, ben gazetecilik kökenli bir fotoğrafçıyım. Ee, İletişim Fakültesi'nde okuduktan sonra uzun yıllar basın fotoğrafçılığı yaptım. Ee, şimdi yakın zamanlarda da yani son on senedir diyeyim hani kendime göre yakın zamanlar oluyor onlar. Son on senedir de daha fotoğraf eğitim ağırlıklı çalışıyorum. Ee, belgesel fotoğraf ve basın fotoğraf böyle yakın durduğum alanlardan bir tanesi. Hı hı. Bir yandan fotoğraf vakfı, bir yandan da Galata fotoğrafanesi e, de yöneticiyim. Hani hı hı. oradaki çalışmaları yürütüyorum. Kısaca böyle. Hı hı, teşekkür ederiz Gülnaz. Ee, ben 2009 yılında fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Ee, Belgesel fotoğrafçı olmaya çalışıyorum. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi'nde bir yıllık belgesel fotoğraf eğitimi aldım. Hala bir takım projeler içerisinde devam ediyorum fotoğrafa. Benim de bu akşam aslında heyecanlıyım yine. Aslında heyecanlı olmamın sebeplerinden bir tanesi de hem Yücel Hocam'ın hocam diyorum. Çünkü ben de Galata Fotoğrafhanesi'nin öğrencisiyim ve hep öyle kalırım umarım. Ee, Yücel Hoca'yı hani Galata Fotoğraf Hanesi aracılığıyla tanıdım birebir. Öncesinde zaten biliyordum. Ee, Günnaz da keza aynı şekilde. O yüzden hani hem e, konuklarımın hem de Galata Fotoğraf benim için öyle özel bir yeri var. Ama bir yandan da aslında fotoğraf e, için e, belgesel fotoğraf anlamında ve hani fotoğraf eğitimini belki de olduğu gibi verilmesi e, anlamında Galata Fotoğraf Hanesi özel ve anlamlı bir yer. Hem bulunduğu mekanı kültür olarak desteklemesi açısından da Galata Fotoğrafhanesi önemli bir yer. O yüzden aslında birazcık Galata Fotoğrafhanesi'ni sizden tanıyalım, dinleyelim neler yapar, nasıl kuruldu, nerededir yeri, nasıl bir boşluğu dolduruyor ya da doldurmak amacıyla kuruldu. Sonra devam edelim. Tamam. Şimdi hakikaten böyle adımdan da belli zaten hani Galata'dayız. İstanbul'un e, böyle çok kadim semtlerinden bir tanesi, çok köklü yerlerinden bir tanesi. E, o bölgedeki bizim kaçıncı senemiz? On birinci senemiz oldu hı hı. ama Galata Fotoğraf önce oradaydık. İlk aşamada e, bir stüdyo olarak açılmıştık. Sonra 2004 yılında Orhan Cem Çetin'le birlikte Galata Fotoğrafhanesini kurma fikri gelişmeye başladı. Böylece oradaki daha ticari işler yaptığımız stüdyo bir fotoğraf eğitim ve kültür alanına dönüştü fotoğrafla hı hı. ilgili. 2004 yılından bu yana da sadece iki kez yer değiştirerek Galata'da kalmaya devam ediyoruz. Hı hı. Neler yapıyoruz Galata Fotoğrafhanesi'nde? Kuruluş sırasında aslında daha ağırlıklı olarak temel fotoğraf, ileri fotoğraf gibi amatör fotoğrafla ilgilenen fotoğrafçıların yetiştirildiği bir yerdi o şekilde başladık ama yıllar içerisinde biraz şekil değişti. E, tabii ki bir yandan hala devam ediyoruz e, bu tür kurslar yapmaya. Ama özellikle 2009'dan bu tarafa da e, daha uzun dönemli programlar da uygulamaya başladık. İlk kez 2009 Mart'ında belgesel fotoğraf programı adı altında bir programla başladık. Hı hı. Arkasından basın fotoğrafçılığı programı devreye sokuldu. E, şimdi hala özellikle belgesel fotoğrafta her yıl 12 ay süren programlarla devam ediyoruz. Böylelikle ben aslında bir yandan da hani mesleki kökenime geri dönmüş oluyorum burada. Çünkü başta da söyledim işte gazetecilik eğitimi aldım. Uzun yıllar gazetecilik yaptım, basın fotoğrafçılığı yaptım. O nedenle de bir yandan basın fotoğrafçısı, bir yandan belgesel fotoğrafçıların gelişimine katkıda bulunmak hakikaten kendi durduğum yer adına da beni tatmin eden, beni mutlu eden bir durum. Ama Galata Fotoğrafhanesi sadece eğitimlerle de kalmıyor tabii ki. Başka organizasyonlar da yapıyoruz. Yıllar içerisinde düzenlediğimiz festivaller oldu. Fotoğraf festivalleri yaptık. Neredeyse düzenli olarak 3 ayda bir fotoğraf sergileri gerçekleştiriyoruz mekanda. Belli programlar dahilinde fotoğraf söyleşileri oluyor. Misafirlerimiz, konuklarımız oluyor. Onları ağırlıyoruz. Böyle yani Galata Fotoğrafhanesi şu aşamada hem bulunduğu mekanla bizim için çok özleşmiş durumda Galata hı hı. bölgesiyle hem de nasıl bir farklılık yarattı hani bunu benim çok söylemem mümkün değil kuşkusuz hani hı hı. işin içerisinde olan birisi olarak ama bizim için böyle daha spesifik bir konuya eğilmiş bir mekan olması adına önemli haliyle süreç içerisinde zanıyorum başka kurumlarda başka kuruluşlarda daha fotoğrafın spesifik alanlarına doğru bu şekilde yöneleceklerdir. Hı hı. E, çünkü çok sayıda amatör fotoğrafçı yetişiyor. E, özellikle İstanbul'da fotoğrafa ilginin artmasıyla beraber son yıllarda. Ama bir noktadan sonra da sanıyorum bir doyma noktası oluşuyor insanlarda... ...ve daha tematik çalışmalar, daha belli bir alana yönelmek isteği ortaya çıkmaya başlıyor. İşte biz onlara belgesel fotoğraf alanını sunuyoruz şu anda hı hı. ya da basın fotoğrafçılığı alanını sunuyoruz. E kuşkusuz bunun dışında da pek çok fotoğrafik alan var. Hı hı. Diğer alanlarda da uzmanlaşmak için ...bunun gibi yerler herhalde önümüzdeki dönemlerde artacaktır. Umarız öyle olur. Çünkü yani bir yandan da sadece fotoğraf diye yola çıktığınızda aslında... ...belli bir süre sonra bir de bu sosyal medya bu kadar yaygınlaştıktan sonra... ...aslında görüntü kirliliğine ya da hani bazı insanların mahremine, özeline de girmeye başlıyor. Yani bir takım sıkıntılı şeyler de çıkıyor. Çünkü her denkler şöyle bastığımızda aslında ne çektiğimizi ya da kimi çektiğimizi... ...ne anlattığımızı düşünmek durumundayız. Yani hani... O anlamda belki biraz daha düşünerek yola çıkmak, biraz daha belki tematikleşmek, derinleşmeye de getiriyor mu bilmiyorum, emin değilim ama yani tam olarak herkes de olmasa bile hedef olarak aslında Hı -hı. planlanan şey bu, birazcık daha fotoğraf alanında daha evet derinleşen, birazcık Hı -hı. daha ciddileşen, Hı -hı. birazcık daha fotoğrafı hobi alanından çıkarıp evet. hani kendini ifade aracı olarak Hı -hı. göstermeye Hı -hı. başlayan evet. bir noktaya doğru davet ediyoruz gelen Hı -hı. insanları ee, halide herkesin seçimi kendi hayatları çerçevesinde gerçekleşiyor Hı -hı. ama böyle bir davetin yer, yerinde bir davet olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda Hı -hı. salt tüketen bir şey değil de fotoğraf Hı -hı. E, hani bir görüntü tüketimi gibi olmaktan ziyade evet. e, hayata tekrar geri dönen Hı -hı. bir şeyin üretilmesi bakımından e, son derece şey e, doğru bir seçim olabiliyor evet. E şey atlamışız. İletişim bilgilerimizi verelim. E, Nor radyoya eğer bize sorularınız varsa e, facebook.com/slashnorradio, e, twitter.com/slashnorradio adreslerinden bize sorularınızı e, iletebilirsiniz. E, hazır belgesel programdan da bahsetmişken, hani Gülnaz da söyledi, belgesel programın öğrencilerinden biriydi. Hatta onun da hani çok güzel bir çalışması sergilenmişti o program sonunda. Biraz hem o programdan sanırım e, bir çağrısı var devam ediyor bu yılın başvuruları hala onu da bize paylaşırsan evet bu yıl başvuruları bir kere daha uzattık ve son kez uzattık 22 Kasım'da sona eriyor belgesel fotoğraf program başvuruları ilgilenenler fotoğraf akademisi sitesinden başvuru koşullarını ve genel bilgiyi alıp başvuru yapabilirler ya da bizi de arayabilirler yardımcı oluruz biraz belgesel programdan bize bahsedebilir misin? Yani hani bir fotoğraf kursundan farkı nedir? Ya da neden bu kadar uzundur? Ee, gelenleri nasıl bir eğitim bekler? Ya şimdi en başta hani e, fotoğrafın teknik e, içeriğinden çok e, altyapısıyla ilgili e, birçok ders alıyorsunuz. teorik birçok ders alınıyor. Birçok farklı hocanın tarzından e, workshoplar yapılıyor. Orhan Cem Çetin'den tutun Özcan Yurdal'ına e, Kemal Cengizkan'dan Ömer Orhun'a kadar birçok farklı fotoğrafçıdan e, ders alıyorsunuz. Yani belgesel e, fotoğraf teknikleri üzerine. Hı -hı. E, sonunda da bir grup projesi yapıyorsunuz. Birlikte bir şey üretmenin tadını alıyorsunuz. Hı -hı. E, kurallarını, itiğini öğreniyorsunuz. Daha sonra kendi bireysel projenizi ortaya çıkartıyorsunuz. Bu öğrendikleriniz çerçevesinde. E, biraz disiplininde çalışmışsanız Hı -hı. hakikaten güzel şeyler çıkıyor ve yani bu tadı alan insan bir daha... ...şeye geri dönmüyor. Yani o tüketi, tüketicen, tüketen şey... ...fotoğraflara geri dönmüyor. Hı hı. Çünkü bu bir anlatma aracına dönüşüyor. Kendini böyle ifade ediyor artık insan. Hı hı. E, bu kalıcı bir şey oluyor artık. E, bu programdan sonra... E... Programa katılan arkadaşlar neler yapabilir diye belki birazcık konuşabiliriz. Ve sonrasında da şu an fotoğraf, Galata Fotoğraf devam ettirdiği bir destek kampanyası var. Ondan bahsedeceğiz ama bir şarkı dinleyelim. Düşbazdan Bahar şarkısını dinleyelim. Sonra söyleşimize devam edelim. Mecerim olsam bile yar, Vazgeçmem buradayım Yanıyor yanıyor zaman acıyor, Ruhu yaman kalbim Duruyor zaman var Sensizlik olmadan Gülleri döküyorum Saçlarının içine sevdam bahar diyorum O güzel gözlerine Yar bahar diyorum o güzel gözlerine gülleri döküyorum saçlarının içine sevdan bahar diyorum o güzel gözlerine yar bahar diyorum o güzel. Sözüm var yanıma gel öyle git Gittiğin yer aşkına ya Üzümü gör öyle git gün dedim gelir geçer ömrümüz Elden uçar sonsuza yelken açar yar Halimi gör öyle git Külleri döküyorum saçların içine sevdan bahar diyorum o güzel gözlerine yar bahar diyorum, o güzel gözlerine. Gülleri döküyorum, saçların içine sevdan bahar diyorum, o güzel gözlerine yar bahar diyorum, o güzel... Saçlar elin içine, sevdan bahar diyorum... O güzel gözlerine yar bahar diyorum... O güzel gözlerine, gülleri döküyorum... Saçlar elin içine, sevdan bahar diyorum... O güzel gözlerine yar bahar diyorum... O güzel gözlerine Güller döküyorum saçların içine Sevdam bahar diyorum O güzel Sanat hayat devam ediyor Ee, tekrar merhaba Norradyo dinleyicileri ee, programımıza devam ediyoruz. Tekrar iletişim adreslerimizi hatırlatalım. Facebook.com slash Norradyo, Twitter.com slash Norradyo adreslerinden bize iletilerinizi gönderebilirsiniz. Ee, Yücel Tunca ve Gülnaz Bingöl ile söyleşimize devam ediyoruz. Bizi dinleyen ve hani bizi tanıştıran Galata Fotoğrafhanesi aracılığıyla tanıştığımız e, arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletelim. Onlar da bizi dinliyorlar birçoğu şimdi. Evet. Çargıya girmeden önce bir kampanyadan bahsettik. Galata Fotoğrafhanesi destek, kampan Galata Fotoğrafhanesi destek kampanyası. E, nasıl bir kampanyadır bu? Nasıl bir ihtiyaçla çıktı yola? Şimdi zaten adından belli hani <gülüyor> <gülüyor> destek kampanyası <gülüyor> deyince e, zor bir yıl geçiyor açıkçası <gülüyor> bu yıl. Özellikle yaz aylarından başlayarak e, hepimizin konsantrasyonu biraz farklı yerlere kaydı. <gülüyor> Ee, hayatın sadece iş güçten ibaret olmadığını bir kez daha e, sosyal hayat bize hatırlattı ve kendimizi başka süreçlerin içerisinde bulduk haliyle. Hmm. Ee, peşi sıra işte her zaman yaz aylarında yaşanan e, durgunluklar e, üst üste gelen bayramlar vesaire derken e, ekonomik bir sıkıntı ortaya çıkmaya başladı. İşin bir tarafı diğer evet. tarafı da Galata bölgesinde var olmaya devam etmek giderek yıldan yıla zorlaşmaya başladı. Hmm. Ee, hani üzerine çok tanıştı, konuştuğumuz tartıştığımız kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesi Galata hı hı. Ee, bu sefer yaptırımlar üzerinden değil de hani gönüllü bir dönüşüm gibi ee, hızla emlak e, şeyinin arttığı piyasasının arttığı e, yapıların el değiştirdiği hı. farklı bir yapıya kavuştu eski Galata mahallesinin dönüşerek hı hı. bir turistik alana eee dönüştü bir noktadayız. Beyoğlu'ndan başladı Galata'ya doğru... ...devam etti evet, o tilsile. Evet. Aslında hani Beyoğlu'nun içerisinde de... ...en spesifik seçilen alanlardan bir tanesi de... ...Galata oldu. Hı -hı. Çünkü hani şeye uygun... E, ...Beyoğlu gibi... ...doğrudan alışveriş... ...bir şey açık bir yer değil. Hı -hı. Yapı itibariyle. O yüzden de... ...daha çok oteller bölgesi olması... ...ya da eğlence alanlarının açılması gibi bir... E, ...kimisi için avantaj... ...kimisi için dezavantaj Hı -hı. olan bir duruma geldi... E böyle olunca evet yani orada e, mekanın devamını sağlamak e, zorlaştı. Bu durumda da aklımıza hani biz fotoğrafçıyız, e, yeni bir gelir elde etmenin ne tür yolları olabilir diye düşündüğümüzde e, Türkiye'de çok olmayan bir şeyi yapabilir miyiz acaba dedik. Yani fotoğraf satma meselesini e, gündeme getirelim dedik ve o zaman işte Galata Fotoğrafı Destek Kampanyası çıktı ortaya. Ee, ilk aşamada böyle yakın çevremizdeki bizim kendi hocalarımızdan öğreticilerimizden ve öğrencilerimizden fotoğraf desteği istedik. Hı hı. Bize birkaç fotoğrafınızı verin ve biz bunları yeni kuracağımız bir web sitesinde gfdestek.com sitesinde hı. satışa çıkaralım dedik. Bu site e, yayına geçtikten hemen sonra bir baktık ki başka fotoğrafçı arkadaşlarımız da bu kampanyaya destek vermek istiyorlar. Hı hı. E, 40 fotoğrafçıyla başladığımız kampanya şu anda 100'e yaklaştı sayısı. Fotoğrafçı sayısı ee, Türkiye'nin birçok yerinden e, bazen tanışıklığımızı bile çok sınırlı olduğu fotoğrafçılar hani böyle bir kurumun yaşamaya devam etmesinde katkımız olsun istiyoruz diyerek hani bizi çok heyecanlandıran e, çok hoşumuza giden desteklerini sunuyorlar ve e, fotoğrafları işte gfdestek.com üzerinden satışa çıkarıyoruz. Bir ay önce başladık kampanyaya. Hı hı. E, gerçekten de hani bize soluk aldıran bir süreç yaşıyoruz. Hı hı. Moral olarak da bize çok iyi geldi bu bu destekleri görmek. Hı hı. Hem fotoğrafların kampanyaya dahil edilmesi hem de satın alınması noktasında hakikaten moral verici bir süreç yaşanıyor. Hı hı. E, aynı zamanda da işte zaten özü işin ekonomikti. O ekonomik anlamda da e, bir takım nefes alma hı hı. alanları açtı bize. Bu nedenle şey, e, yararlandığımız bir kampanya oldu. Sonuç aldığımız ya da almaya başladığımız bir kampanya oldu diyebilirim. Hı -hı. Şimdi e, büyük olasılıkla yılbaşına kadar en az devam edeceğimiz ve içerimizdeki e, arkadaşlarımıza, dostlarımıza bu yılbaşı hediyesini bir fotoğraf olarak seçin Hı -hı. diyeceğimiz bir hale getireceğiz. Evet. E, ne bileyim, birbirimize çorap hediye etmek yerine evet, e, bu fotoğraf. sene fotoğraf hediye edebiliriz ve duvarlarımıza hoş birbirinden güzel fotoğraflar evet. olabilir Evet. Yani üretimin de yapıldığı bir, yer, bir yeri aslında yaşatmak için ayakta tutmak için güzel bir dayanışma örneği. Yani her şeyden önce. Evet, evet bir dayanışma ee, diyebiliriz. Anladım. Evet, Doğru. yani hem insanları böyle bir konuda birleştiriyor, hem hani biz burada üretim yapıyoruz ya aslında burası bizim alanlarımızdan bir tanesi. Bunu ayakta tutmak, hani sadece burada üretim yapmak. Deği zaman zaman böyle bir şey de belki Hı -hı. böyle bir destek Hı -hı. alanı açmak o yüzden hani böyle bolca dayanışmayı yaşadığımız bir yazdan sonra insanlar ufak dayanışma örnekleri de geliştiriyorlar aralarında işte Robinson'un da yaptığı gibi işte onlar da kart sattılar öncesinde vesaire Hı -hı. ya da duyuruyorlar Hı -hı. ya da kapanacak olan kitapçılardan gidiyoruz kitapları alıyoruz kapanırken en azından dayanışma olsun diye. ama hepimiz dayanışmanın başka bir örneğini daha böyle hani pratiklerimizi hayatımıza geçirmeye başladık galiba yazdan evet, sonra da evet. Şimdi mesela Espas'ın hala devam ediyor. Espas evet. kitabevinin evet. e, evet, o da, da kapanan, ne yazık ki kaybettiğimiz bir, bir kitabevi. Fotoğraf alanında uzmanlaşmış e, böyle spesifik bir alan seçmiş hı hı. bir yerde kendisine. O hala elindeki stokları e, son derece indirimli fiyatlarla satmaya devam ediyor. Hı hı. Yine dinleyicilerin aklında olsun. Evet, Espas sanat. O da yine Galata'da, Galata'da. yeri zaten Tatarbey Sokak'ta. Ha, Tatar Bey sokakta. Ee, bir şarkı daha dinleyelim sonrasında dayanışma demişken e, gezi sürecinden bahsedelim e, Yücel Hoca'nın çok akıllarda kalan o en sıcak geçen gündeki bir fotoğrafı var hatta biraz geziden konuşalım e, fotoğrafa ne geziden sonra ne yaptı ne yapmaya devam ediyor onları konuşalım e, şimdi Erkin Koray geliyor bu mendili icat edene <gülüyor> olsa ben biz onlar Elikanlılar en hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp Ebumen gelircat edene ne yalıca ya ya ya, ya ya ah kutu kutu mehme de, de. Fırından ekmek alıp yediğimizi, geçtiğimizi, sevdiğimizi, sevildiğimizi, aslında bir hikayemizi anlatmaya kalksak zamanın beyni durur, denizler kurur ve en hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp evumendi icade ne ne yağlıca ya ya ya. Ya ah gudu gudu meh teriz ve hop dedik davulcu ve de şöyle devam ederiz. I want I'm just hungry, ain't misli olsun diyecekti. O Sanat hayat devam ediyor. Ee, tekrar merhaba Norradyo dinleyicileri. Programımızın yarısını bitirmişiz bile. Sanat Hayat'a devam ediyoruz. Yücel Tünce ve Gülnaz Bingör bizlerle e, facebook.com norradyo, twitter.com slash norradyo adreslerinden bize iletilerinizi gönderebilirsiniz. E, şarkıya girmeden önce biraz e, günlük hayatımıza bir pratik olarak aslında dayanışmanın girmesinden bahsetmiştik. E, bize bunu aslında sağlayan şeylerden bir tanesi de bu yaz yaşadığımız gezi direnişiydi. Gezidiren direnişinde fotoğrafın fotoğrafçıların da büyük bir payı vardı yani ben hani kendimi hatırlıyorum gündüz işteydim o ilk lobnanın da vurulduğu yani kapsülü başına geldiği gündü o günü fotoğraflarla görüp aslında biraz da gitmeye çekinirken o gün sorgularken daha hiç düşünmeden o akşam kendimiz Taksim'de bulmuştuk hepimiz gibi. Ee, bu süreçte ikiniz de bir şeyler yaşadınız. Ee, ikinizin de akılda kalan fotoğrafları oldu. Hepimizin bir takım e, yaşadıkları oldu. Biraz bu süreci bir fotoğrafçı gözüyle de bizle paylaşırsanız e, seviniriz. Güldaz'cığım. Hmm. Tabii paylaşalım. <gülüyor> ee, şimdi gezi direnişi hakikaten e, son zamanlarda yaşanan en büyük direnişlerden bir tanesiydi. Bunu bu kadar büyük yapan şey de fotoğrafın payı elbette çok büyüktü. Ee, zira birçok insanı orada yaşanan haksızlıkların fotoğraflanması, işte sosyal medya üzerinden dağıtılmasıyla birçok insanı e, tetikledi. Ee, şimdi fotoğrafçı olmasak da elbette yine katılırdık Hı -hı. gezi Direniş'ine ama e, fotoğrafçı olarak katılınca daha böyle bir şeylerin bilincinde olarak gidiyorsun. Ee, sadece kendin için çekmiyorsun fotoğrafları. Bu sosyal medyada dolaşacağını biliyorsun hı hı. ve bunu birçok insanın göreceğini biliyorsun. O yüzden e, bu görev edilmiş oluyorsun aslında. Doğal bir refleks olarak gelişiyor. İlk günden itibaren ben de oradaydım. Ee, Galata Fotoğrafhanesi fotoğrafçıları e, hep oradaydı. Hı hı. Yani her gün gitmese gitmeyenler vardı ama her gün giden birçok arkadaşımız vardı. Ee, sürekli böyle birbirimizle iletişim halindeydik. Ee, fotoğraflarımızı işte paylaştık bir yerlerde. Ee, sonra da bir kitap yapmaya karar verdik. Burada sözü Yücel Hocam'a devredeyim ben. Tamam. Kitap pasını aldım ben de oradan. <gülüyor> ee, ama biraz daha geriye gideceğim. Çünkü <gülüyor> kitaptan önce aslında bir web sitesiyle başladı e, çalışma. Daha henüz direniş süreci devam ederken e, o ana kadar çektiğimiz fotoğrafları yaklaşık Temmuz başında e, Taksim'den eliniçek.org adresini toplamaya başladık. Şu anda yayında değil ama e, önümüzdeki ay başında Aralık ayı gelmeden tekrar yayına girecek. Daha doğrusu yayına soktuk. E, çok kısa bir sürede hı hı. E, fazla ziyaret sayısı yüzünden tam o dönemde serverumuz yetersiz kaldı ve çöktü. Hı hı. Ondan sonra tekrar şimdi revize ediliyor. Yeter ki de bundan çöksün bu arada. <gülüyor> Çekiyorsa <gülüyor> evet, evet. da çok tıklanmaktan. <gülüyor> Önce bir endişelendik başka sebepler mi oldu diye. Hayır Hı -hı. değildi. Hani tümüyle bir server problemi filandı. Ee, biz Galata Fotoğraf sürece 2012 yılında dahil olduk aslında. Ee, sebebi de şu derslerimizin bir kısmını biz Gezi Parkı'nda yapıyoruz. Hı -hı. Özellikle temel fotoğraf eğitimi çalışmalarımızın ee, uygulama kısımlarını zaman zaman ben sürekli, başka hocalar zaman zaman gezi parkında hep gerçekleştiriyorduk. Dolayısıyla bizim için e, başka anlamları var. Hani özel hayatımızda kapladığı yerin dışında ya da kamusal alan anlamında kapladığı yer dışında bir de aynı açısından da özel bir yeri vardı. O yüzden biz zaten şeyin gezi parkının sürekli fotoğraflarını çekiyorduk. Hem derslerde çekiyorduk hem de kişisel bir uğraş olarak da gezi parkında fotoğraflar çekiyorduk ve bu anlamda da 2012'den itibaren e, taksim dayanışmasına önce taksim platformuna hı hı. sonra taksim platformunda dahil olduğu taksim dayanışmasına e, destek vermeye başladık hatta ilk dönemlerdeki eğlendikler içerisinde yer aldık fotoğraf sergileri açtık hı hı. taksimde e, yayalaştırma projesinin durdurulması ve taksim gezi parkında yapılması planlanan o e, replika'nın projesinin iptal edilmesi konusunda e, hani küçük mücadele şeylerimiz desteklerimiz oldu ve haliyle sonuçta e, hakikaten üç beş ağaç ve kamusal alandaki haklarımız için başlatılan o mücadele bir anda e, daha geniş bir hak mücadelesine daha büyük bir demokrasi mücadelesine dönüşünce e, hani onun içinde bulunmamak imkansız bir şeydi bir insan olarak bir fotoğrafçı olarak bulunmamak imkansız bir şeydi. Ee, sonrasında evet yani Gülnaz'ın söylediği gibi hem fotoğraf makinemizle hem de kendi bilincimizle e, olayların içerisinde yer aldık fotoğraflar çektik, fotoğraflarımızı paylaştık e, yani insanlara gel gel gel diyenlerden birisi de biz olduk fotoğraflarımız aracılığıyla evet. ee, şimdi işte geldiğimiz noktada da bir kitap hazırlığı var. Gezidirenişü üzerine çektiğimiz o bütün fotoğraflardan yaklaşık 35 fotoğrafçının 300'den fazla fotoğrafının yer aldığı ve 2012'den bu tarafa yaşanan süreci sadece iki aylık yaz sürecini değil de hani geçmişinden başlayarak gezi parkı sürecini anlattığımız bir kitap Aralık ayının ortasında piyasaya çıkmış olacak. O kitabın yayınlanması hemen öncesinde de işte taksimde eline Ork. ...web sitesi de yayına hı hı. girmiş olacak. Onlar birbirlerini tamamlayan ve besleyen ürünler gibi düşünüyoruz. Hı hı. Ee, çalışma aslında Galata Fotoğrafı Annesi tam değil... ...Galata Fotoğrafı Annesi'nin öne yak olduğu hı hı. yeni bir grubun çalışması bu. Belgesel Fotoğraf Topluluğu diye bir topluluk ortaya çıktı. Hı hı. Bu gezi süreci döneminde ortaya çıkan bir topluluk. Ee, belgesel, belgesel fotoğraf üzerine yoğunlaşmış bir grup fotoğrafçı... Bir araya geliyoruz, yaptığımız işleri tartışıyoruz ve Hı -hı. zaman zaman da bunlar gibi ortak çalışmalar ortaya koyuyoruz. Hı -hı. Ee, dolayısıyla hani az önce senin söylediğin o dayanışma ruhunu tetikleyen gezi süreci bizi de aynı zamanda böyle bir birliğin oluşmasına, böyle bir toplumun oluşmasına da evet. sebep oldu. İnsanları bir araya getiren bir süreçti. Fotoğrafçıları da bu bir araya getirdi. Hı -hı bir şarkı dinleyelim şarkıdan sonra yine devam edelim gezi sürecine biraz belki onu da hatırlatan bir şey olur bizim için sıradaki parça Natayat devam ediyor. Ee, merhaba Nor Radyo dinleyicileri, programın son çeyreğini girmiş bulunuyoruz. Ee, size artık veda edip bir süre sonra Anısha Burla baş başa kalacaksınız saat 21'de Anısha Bur, e, Norzar Tongun ve Türkiye'nin gündemini sizlerle paylaşacak. Ee, geziye geri dönersek eğer birçok fotoğrafçının, gazetecinin gözaltına alındığını, yaralandığını biliyoruz. Sanırım bununla ilgili de bir çalışma, yani en azından o verileri toparlama gibi bir süreç oldu. Nasıl bir süreçti? Onu bize paylaşabilir misiniz hocam? Galata Fotoğrafhanesi bir süredir, uzunca bir süredir fotoğraf Vakfı ile beraber e, ortak çalışmalar yürütüyor. Hı. E, Fotoğraf Vakfı'nın da bu süreçteki temel işlevi böyle belirlendi. Gezi hı hı. sürecinde, gezi direnişi sürecinde e, zarar gören e, gazetecilerin, fotoğrafçıların e, tespit edilmesi yönünde ve bunun rapor şeklinde yayınlanması yönünde bir çalışma planı yapıldı. Hı hı. Elimizden geldiğince hem e, ulusal medyadan hem uluslararası medyadan hem de tabii ki kişisel tanıklıklarımızdan ve tanışıklıklarımızdan listeler tutmaya başladık. Bunun arasında yaralanan gazeteciler, gözaltına alınanlar, darp edilenler, iş yapması engellenenler gibi bir takım kategorilerde gazetecilerin maruz kaldıkları baskıya ya da şiddete tanıklık etmek, etme çalışmasıydı o. İki ayrı rapor halinde bunları düzenledik. Evet. E, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde. E, raporun son Temmuz ayının sonlarına doğru geldiği noktasında... 150'ye yakın e, gazeteci e, bu iki aylık süreç içerisinde sadece İstanbul'da... Hı hı. E, ...polis tarafından, büyük bir kısmı polis tarafından... E, ...belki üç ya da dört örnek polis hı hı. dışı etkenlerle yaralanmış olabilir... Ee, onun dışındaki bütün yaralanma hadiseleri e, polis ciddiyeti üzerine sonucunda ortaya çıkmıştı. Hı hı. Ee, yine polis tarafından çalışması engellenen ve yine emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan arkadaşlarımız olduğunu görmüştük ve e, bunları paylaştık. Bu raporlar e, gazeteciler sendikası aracılığıyla valiliğe kadar gönderildi. E, valilik tarafından bunların ispatlanması istendi bizden hani e, bu yaralanmaların e, video kayıtları yaralanma <gülüyor> anlarının fotoğrafları falan gibi şeyler istendi hani tabii ki imkansız şeyler Hı, yani kendisinin yaptığı e, katliamları da nasıl video kayıtlarını yok ediyorsa hani Ali İsmail evet, örneğinden evet, gördüğümüz gibi sonra evet. bir de bunu da istiyor hani evet. e, ama e, tabii ki bu raporu tutmak, oluşturmak da yine e, gelecek adına sadece gündem o güne ait değil, gelecek adına da çok önemli bir kayıt. Hani hı hı. 2013 Türkiye'sinde e, insanların hak arayışları sırasında devletin evet. nasıl baskıcı bir tutum izleyebileceğini, bunu e, bir yandan protestoculara e, dönük kullanırken bir yandan da e, aslında çok da eleştirilen suskun medyanın bile e, nasiplenmesini evet. nasıl gerçekleştirebileceğini görmemiz açısından şey de çok ilginç bir örnek oldu. Evet. Ee, Gülnaz'a dönmek istiyorum biraz aslında. Hani programı da yavaş yavaş kapatırken biraz fotoğrafhanenin yaklaşan etkinliklerinden, şu anda hali hazırda neler yapıldığından ve hani dahil olmak isteyen insanlar nasıl gelebilirler, nasıl kontak kurabilirler? Bizle bunu paylaşırsan kapatmadan biraz daha fotoğrafhaneye dönmüş olalım. Ee, yaklaşan etkinlikler arasında e, Aralık ayının ortasında e, bir önceki belgesel programın e, bitirme sergisi olacak ee, ilk kısmı olacak ee, ikinci kısmı sonra yapılacak onun ee, onun dışında atölyelerimiz var hani temel fotoğraftan tutunda işte belgesel e, proje atölyelerine kadar birçok farklı konuda atölyelerimiz var ee, fotoğrafe hani pazar günleri dışında her gün 11 ile 7 arasında açık oluyor ee, mutlaka birileri oluyor Geldik, yani isteyen her zaman gelebilir, kapımız açık, e, gelip çayımızı kahvemizi içip bizimle sohbet edebilirler, etkinliklerimize katılabilirler. E, bu kadar. E, fotoğrafhaneden hani uzun uzun konuştuk aslında. E, önemli de hani kampanyadan bahsettik. E, Fotoğrafhane Galata içinde yani fotoğraf alanı açısından da önemli bir yere sahip. Birçok değerimiz gibi, işte kitapçılarımız gibi bir kahve içmeyi sevdiğimiz sadece bir kahveci gibi. Hani o zincirler, saraylar bilmem neler gibi değil de böyle vakit geçirmeyi sevdiğimiz gibi aslında Beyoğlu'nun, Galata'nın e, fotoğraf alanının bir parçası, önemli bir parçası. Çalışmalarını yapıyor, yapmaya devam edecek. İstekli e, ve oraya heyecanla bağlı dayanışmayı seven insanlar olduğu sürece bizler de katkımızı sunmaya devam edeceğiz. Sizler zaten hep oradasınız ve birilerini yetiştirmeye devam ediyorsunuz evet, aslında. Evet. Hani Şimdi Yaşar bizi dinliyor mesela Ankara'da ama orada yaşadığı günleri muhtemelen şimdi o da bir bir hatırlıyor böyle hepimizin orada geçirdiği günler gibi. Bir kitap çıkacak yakın bir zamanda aralık ayında galiba Günnaz'ın bahsettiği sergi esnasında o kitaba erişiyor da olacağız. Evet. Açılışa hı hı. gittiğimizde edinebiliriz, kitaplardan, e, kitapçılardan edinebiliriz yine Gezi kitabını. Kitabın adı e, belli mi? Gezi Aslında kitabının. Aslında şöyle söyleyeyim. E, biz 2009'dan 2012'ye kadar Fotoğraf Notları adı altında hı hı. bir fotoğraf röportaj dergisi yayınlamıştık. Fotoğrafhanede bu Hı -hı. kitap onun bir devamı Hı -hı. ve bir kitaplar dizisinin ilki aslında. Hı -hı. Ee, eğer planlar planladığımız gibi devam ederse her şey yılda iki fotoğraf notları kitabı çıkacak. Hı -hı. Bu Gezi Direnişi adında olan ilk kitap olacak. Hı -hı. Dolayısıyla hani her kitabın ortak üst başlığı fotoğraf notları, Hı -hı. Ee, bir tür ortak kitap ismi gibi. Hı -hı. Sonra yayınlanan her kitabında bir kendine özel adı olacak. Hı -hı. Dediğim gibi bunun da adı Gezidirenishi olarak belirlendi. Yani bir dizinin aslında konulu gibi yayını da olacak evet, bir evet, yandan. Evet. Fotoğraf notları da devam etmiş olacak evet, böylece. Bir dergi gibi değil bir kitap olarak devam etmiş olacak. Hı -hı. Bir fotoğraf evet. kitabı. Kitaptan da bahsetmişken aslında fotoğrafhanenin e, hatı sayılır güzeldi. Her yerde bulamayacağımız fotoğraf kitaplarının da olduğu küçük bir kütüphanesi de var. Gittiğimizde sanırım ondan evet, da evet. yararlanabildiğimiz hmm. e, güzel bir arşivi var. Hmm. E, orada kullanmak ve kişisel olarak kamaştırmamak <gülüyor> şartıyla e, o kitapları da inceleyebiliriz. E, Kamusal e, alandan kastımız o değildi zaten. Evet. <gülüyor> Tam olarak o değil en azından. <gülüyor> <gülüyor> evet yani özelleştirme oluyor doğru orada kamusal yerdeyken alıp götürürsek özelleşmiş oluyor ee, benim için güzel bir akşamda sizle birlikte olmak ee, ufak söyleyecekleriniz varsa sizlerden onları alalım ve yavaş yavaş kapatalım programımızı bizim için de çok keyifli oldu Hı -hı. senin de başta söylediğin gibi hani senin başka bir heyecanın var evet, evet. Ee, bizim de başka bir heyecanımız var çünkü içimizden aramızdan birisiyle konuşuyor olmanın Hı -hı. E, verdiği bir keyif bu o yüzden çok teşekkürler misafir ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Geyisli oldu. Hı -hı. Evet çok geyisliydi. Ee, biz de teşekkür ediyoruz. Ee, yine kampanyayı bir defa daha hatırlatalım. gfdestek.com adresinden e, fotoğrafları görebilirsiniz. Fotoğraflardan edinebilirsiniz. Hatta yaklaşan yılbaşında sevdiklerinize o fotoğraflardan hediye edebilirsiniz. Hem bahsettiğimiz gibi e, birçok değerin... Ve e, buraları buralar yapan yerlerin ayakta kalması için, orada üretimlerin devam etmesi için önemli bir şey. E, gezelim, siteye bakalım, oradan fotoğraf alalım, hediye edelim. E, bu akşamı da böyle kapatalım. Geziden bahsettik, Duman'ın Eyvallah şarkısıyla bu akşamı bitirelim. Sanat Hayat önümüzdeki hafta yine çarşamba günü saat de sizlerle olacak. Konuğumuz İltem Dilek Uykusuz Çizerlerinden. Ee, onunla sohbet ediyor olacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Anışabur başlıyor bir adlandan. sonra haftaya görüşmek üzere hoşçakalın